Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah nasip olsa ahde vefa ile başlıyor. Birkaç tane konu için almış oluyor. Allah buraya buyuruyor bizlere ayeti Kerimesinde Rahat suresinde Bismillah Ellezine yufune bi ahdillahi fellezine şu kimseler ki yufune vefa gösterirler. Bir ahdillahi Allah'ın ahdine. Allah-u Teala önce bizim ruhlarımızı yarattı. Allah-u Teala imtihan etti ruhları. Sordu Mevlam. Elesi bir rabbiküm. Bensin Rabbiniz değil miyim? Allah tarif sordu. İnsanın aslı, özü, gerçek kişiliği ruhtur. Beden, et kemik yığını, beden devamlı değiştirir beden. Hücreler ölür, yeni başkası gelir. Ama insanın kişiliği değişmiyor. Aynı kişidir. Bunun için, Asım ruhtur, özün ruhtur. Ruh, maddi ötesi varlık ruhlar. Yani ile ilgisi ruhların elektriği gibi. Allah da ruhlara sordu, ben size Rabbiniz değil miyim? Yani sizi ben yaratmadım mı? O zaman orada elhamdülillah cevap verdik. Kalu bela deniyor buna. Yani kalu dediler anlamına geliyor. Bela da evet ya Rabbi anlamına geliyor. İşte allah Teala bizleri dünyaya gönderiyor. Ruhların sayısı belirli. Her bir ruh sırası geldiği zaman bu dünyaya gönderiliyor. Dünyaya gelen ruh ne yapıyor dünyada? Dünyadaki maddeyle birleşiyor. Maddi bir görünen beden bedene geliyor. Ruhlar eğer dünyaya gelmeseydi ruhlar aynı hale kalacaklardı. Ruhlar madde ötesi olduğu için yemezler, içmezler, e bir şey almazlar maddeden. Yani o zaman cennetin de anlamı olmazdı. İşte cennetin anlamı ancak bedenle nefisle oluyor. bizim Mevlam dünyaya gönderdi. Oradaki sözlü imtihan oradaki ruhlar için. Dünyada ise bu tabi yaşantıya giriyor. İnanca görüyor, imdan tabi oluyoruz. İşte Allah Teala buyuruyor. Allah Teala'nın celal şanı şu gerçek kulları onlar dünyaya girince de dünyaya aldanmazlar. Dünyanın geçici bir meske olduğunu bilirler. Zaten bütün mesele buradan kaynaklanıyor işte. Allah korusun dünyaya aldıran kişi gafil oluyor. Yani sanki hep diyene kalacakmış gibi ölümü unutur, ölümü hatırlamaz. Yani dünya ile bağlantısı vardır. Kiminde bu ezeldeki söze bağlı varsa ona diyeğin geç yolunu bilirler. Vela yenilgülünden misak vela diyor ve bunlar Adem i misakını da bozmazlar. Adem i misak... ...Allah Teala bize verdiği emirler. Yani. Emirler... ...her mükerref olan kişi... ...bu yapmakla mükerredir. Bir de insanlar bazen kendiliklerinden... ...bazen söz verirler, vaat ederler. Bu da ahid deniyor bunlara... ...yani nezir, adak anlamına gelebiliyor... Mesela bir kimse üzerine bir kurban gerekmediği halde bazen kişi adar kendi kendine. İşte şu işim olsa kurban keseceğim diye. Bu da nedir? Üzerine bu defa boş vacip oluyor. Bunu yapması gerekiyor. Bunun gibi. Bir de insanlar kendi aralarında bazen söz verirler bir ait olmuş olur kendi aralarında. Mesela şu işi yapacağım işte geleceğim gideceğim. Hatta bu borçlanmada bile mesela borca bir şey alır da işte ayın beşinde vereceğim der söz verir. Bunu yapması için vacip oluyor. Yani borç kulaklığı ayrı bir de verdiği söz o da ayrı. O dediği günde dediği saate kadar veremezse gitmesi gerekiyor. Geçen her saniye için mutlaka helal kalması gerekiyor. Mesela bir kimse bir yere davetli. E söz veriyor. Belli bir saat belirleniyor. Şu saatte geleceğim diye. Tabi ev sahibi ona kadar bunları bekliyor. Eğer geciktirirse yine buna bile kulakı giriyor. İstanbul okuyan Şamlı bir Öğrenci vardı, Türkiye'de, Arap kendisi, Şam'da, İstanbul'da gelmişti. İstanbul'da bir arkadaşla gittim. Onunla görüşüyormuşlar. Bir saat görüyormuş. Mesela saat 12'de geleceğim diye. Mutlaka önce gelirmiş. Fakat ama zile basmıyormuş. Bekliyormuş. Saat beri saat tam dakikası olunca onunla zile basıyormuş. ''Geyenimiz sana 12 dedim. Önce gerçekten rahatsız edelim.'' diyormuş. İşte demek ki bir insan olarak önce Allah'a verdiğimiz söze mutlaka bağlı kalmamız gerekiyor. Dünya'ya gelince o sözü unutmamamız gerekiyor. Nedir bunlar da? Allah'ın emrileri işte. Önce tabi iman başta geliyor. İmanın bütün şartları başta geliyor. Ondan sonra farzlar geliyor. Ki beş vakit namazda biraz da konu gelecek inşallah. Ve lezine daha bu Allah'ın bu sevgili gerçek kulları yesilüne ma emelallah bi enyusale Allah Teala'nın ulaştırmasını dilediğinde ulaştırırlar. Nedir bunlar da? aradaki bağlantıları koparmamak. Şöyle bir tefsirde silatü rahmi. Birin başta silâyir rahim geliyor. Yakın akraba ziyarete geliyor. Eğer kişinin anne babası ayrı ise, öncelik tabu onların hakkı olmuş olduğu ziyaretleri. Ondan sonra sırasıyla amca, hala, dayı, tece gibi böyle yakınların bu dakika ziyarete de geriyor. Hatta uzakta bile olsa hiç olmasa telefonla hatırlarının sorulması gerekiyor. Bu da İslam elhamdülillah güzel bir hükme emri. Akraba bağını koparmamak, gereğinde hasta olsa ziyaretine gitmek, bir derdi olsa derdine ortak olmak, her bakımdan yardımlaşma. Ayrıca vesileti ihvetil iman. Bu öyle tefsir keybi de. Bir de iman kardeşliği de var şimdi burada. kardeşliği de var Hatta bu din kardeşliği gerçekten nesep karıştı daha da üstün. Bir insan nesep kardeşi, ana bir de olsa dünyada ne kadar bunda kardeş olsalar da Allah korusun eğer birinin imanı olmazsa son nefesinde ahirette yolları ayrılacak orada. Ama din, iman kardeşi ise elhamdülillah ebediyen haber bulacaklar. Bunun için aynı şekilde yakın akraba ziyareti gibi ve de iman, din kardeşleri arasında mutlaka bir görüşme, bağlantı geliyor, bir sevgi olması gerekiyor. Bunun için dinimiz şöyle hüküme koymuş hasta ziyareti hasta ziyareti gerçekten e, hasta hele beyninden kalbinden zor yoksa mesela ayağında mayanda kırışa saygıda varsa e, tabi kişinin canı sıkılır canı sıkılır kişinin e, gidip de bu yakın din kardeşleri halini sorarlarsa ondan bir nevi malevi bir haz alır Derdi hafifler. Elhamdülillah cenazelerde. Eğer cenazelerde yardımlaşma olmasa cenaze sahibi için gerçekten çok ama çok güç bir şey olur. Elhamdülillah geliniyor, taziye deniyor, başsal direniyor, yardımlaşma oluyor. Kim mezara gidiyor, tahtaya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, kefene. İşte böyle bir yardımlaşma oluyor elhamdülillah böyle bir kalabalık ortamda can sahibinin elhamdülillah değerler orada hafifliyor. Eğer hep tek başına kalsa çok zor olur. Şimdi bu da elhamdülillah İslam kardeşliğinin bir gereği bunlar. Bir de İslam kardeşi arasında emr-i maruhta var. Yani hakkı söylemek de gerekiyor, tavsiye etmek de gerekiyor. Çünkü bir kimse yalnız ben yapayım, yalnız ben kazanayım derse Allah bundan da razı olmuyor. Mesela bir tavuk yumurtamasa, bir ağaç meyve vermese buna tabi ders olmuş oluyor bunlarda. Mutlaka İslam kardeşten bir de emri maruf var. Herkes bildiğini ama tabi doğru bildiğini güzel doğruları söylememize gerekiyor. Mesela kişinin samimi arkadaşı İş yerinde, şurada burada arada arkadaşı, komşusu vardır. E zavallı kişi gafete dalmış. Yani hayatı bu kadar zannediyor. Yani şu dünya çapın çıkamıyor. Halbuki dünyanın şu kainatta, evrende bir nokta zerredir ki bu kainat. E, namazın haberi yok. Öyle de oluyor zannediyor kendi kendine. Ama Allah bizim niçin yarattı ya? İnsan olmasa... ...dünya yine olurdu. Alem yine oluyor ve vardı da. Biz Allah da neyi yarattı? E, i̇nsandaki amaç nedir? Allah-u Teala'ya... ...bilinçli kulluk edilmesi. Yoksa her şeyi Allah zik ediyor. Her şeyi Allah zik ediyor. Dağlar, taşlar, esen şeyler... ...atom elektronları da... ...hiç Allah'tan zik ediyor. Uçan kuşlar da... her yani akşam üzere saf saf... ...fayette kemene geliyor... Saat Fatin diye, onda onların bir ibadet olmuştu, tavakküy ki onlar Onların liderleri var, Onun etrafında hepsi bir aynı bir zikir halkası olarak Allah ediyor bunlarda. Onlarınki sevgi tabiiyle, içgüdüyle oluyor onlara oluyor onlara ki onda onda bir zevk, feyiz alıyorlar ama hayvanlarda. Bir gün Bahattin'in akşam azeti. ...yere giderken... ...bakıyor ah bürün bir köpek. Sırt yere yatmış Öyle... Sürün, ...sırtını yere sürtüyor. Ayaklarını lan kendine geçiyor köpek. Hazır Bahattin Hazretleri... ...tabii Eylullah kendisi. Şöyle duruyor bakıyor bakıyor da... başka geliyor. Allah diyor. Efendim, ne oldu diyorlar. Şu köpe baktım da diyor. O kadar şu anda feyiz... Alıyor ki diyor. Alıyor ki. Onun feyzi beni etkile diyor. Yoksa hayvanlar mesela horoz ötüyor. Hem de onu ötme saati belirli ama. Eskiden saati çocukluğumuzda Mesela dört horozu alatıkla saatte. Beş horozu. Serevati horozu doğal saat gibi. Doğal saat gibi. Çok yoruz ama işli insanlar horozun ötmesine bağlı. Yaparlar bir işlerinden böyle. Orası ne ötüyor acaba? Duru dururken. Bir de orada karanlık çırpıyor derken böyle. İşte onların Allah'a ona bir feyiz veriyor. Zevk veriyor. Rus'a zevk veriyor. Onlarınki o kadar ama. Ona cennet yok böyle. Ve insanın görevi ne? İnsanın görevi onlarınki biraz da ızdırarı deniyor. Yani zorunlu. Elinde olmadan. Bizim soluk solumamız gibi havayı solumamız gibi onlarınki zikirleri, insanlarıninki ihtiyarı deniyor, irade ile olacak insanlarınki. İrade olacak ki sevapta iradeye bağlı. Hatta şöyle bir dedi biri, bir yetim çocuğunu bir kimse sevindirmek için kişiyanda bir şey öfkelemiyor çocuğa. Ama çocuğun sevindirmek istiyor. Allah azası için sevindirmek için değil mi? Bir kimse yetim çubuğunu sevindirmek niyetiyle onun başını sıvazlasa çok muazzam büyük sevabı var. Fakat bir kimse böyle bir niyeti olmaksızın giderken eli yetim çocuğun başına dokunsa onun sevap alamıyor. Aynı fiil oluyor, iş oluyor. Yani el, çocuğun başına, başına dokunuyor. Birinde birinde irade ile oluyor. İstekle oluyor. Yani ameller niyete bağlı. Ona sevap oluyor. İstek dışı iradesi olunca, ele dokununca sevap olan diyor. İşte demek ki gerek akraba arasında, gerekse ehlima arasında mutlaka bir kaynaşma gerekiyor. ...bütün mümine kardeştir... ...ayet iken düstürü gereği de... ...bir yardımlaşma... ...oluyor. Bu da Yardımlaşma ilimli olur, kuvvetli olur... ...güçlü olur. Mesela bir yaşlı kişi, hasta kişiye... ...evine bir şey götürüyor alınmış... Bazen, e, ...çok zorlanıyor. Aynı yere giden bir genç onu görür... ...onu yardım ederse... ...o da bir yardımlaşma. İşte. E, bir Müslüman karanatçı yabancı gelmiş... gizi geri bulamıyor soru, onunla ilgilenmek hatta gerekirse yani tarifle olmayacaksa kişinin de vakti müsahilse onunla ilgilenip de gitmek al bir şeyce oraya götürmek kişiyi he bunlar Allah katında çok ama çok büyük sevaplar var biliyorsunuz mahşeri gününde mizan kurulacak sevap günahı tartılacak öyle silaplar var ki kişi bunların dünyada farkına değil ama. Örneğin namaz kılan kişi o anda biliyor ki ibadet yapıyor. Namaz kılıyorum diyor. konu kişi biliyor ki kuru okuyorum diyor. İbadet yapıyorum diyor kişi anda. Ama öyle silaplar var. Kişi bunun farkına değil. Mesela kişi giderken yolda Genelde daha bir soğuk aralarında, tabi uçak da olmaz bunlar da, bakıyor, yolda bir taş var, bir şey var, bir poşa atılmış yola, Müslümanlara zarar verebilir. Hatta araba çarpı onu bir şeyler atabilir da. Bir Müslümanın bu niyetiyle alıp da taşlı bir kenara koysa, o kadar sevap ki, imanın bir şüphesine giriyor bu kadar. O kadar sevap var. İşte mahşer gününde kişi korktuğu anda korktuğu anda bu sefaplara girecekler bu sefer Demek ki bunun için İslam'da elhamdülillah Müslümanlar hepsi bir kardeştirler. Bir aile gibidir Müslümanlar yanlışma geliyor. Hatta doğudaki Müslüman ayağına batan diken acısını battaki Müslüman duyması gerekiyor. Ve Mevla buyuruyor. İşte gerçek Müslümanlar bu şekilde İslam'ın yaşantıları güzel olduğu halde yine de bunlar kendilerine güvenmezler. Allah'tan korkarlar. Rabbehüm, Rablerinden korkarlar. Bir Müslümandan son nefesine kadar bu korkunun ayrılmaması gerekiyor. Allah korkusu Celleşahülü. Bu korku da ikiye ayrılıyor. Biri Allah Teala'nın Celleşahülü azabından korkma. Dünyada bile insan başına her şey gelebilir. Dünyada bile. Sonra kabir azabı var. Mahşer var. E, sırat var tabi cehennem de var. Bir bundan korkma var. Bir de Allah Teala'nın azametinden korkma. Buna havfil celal deniyor. Buna ki, her evliyada bu vardır. Her peygamberde bu vardır. Güneş peygamberimizin mazretleri, işinizde Allah en iyi bilen benim, en çok korku yine benim güneş peygamberimizin. Allah'ın azametini düşünecek kişi, mesela bizler, evet, elimizde bir irade gücü var elhamdülillah. Bazı şey yapabiliyoruz iradenizle bağlı olarak. Ama ne yapabiliyoruz ki? Elimize ne kadar güç var ki elimizde? Mesela kan insana gerekiyor. Bugün bırakalım bir kişiyi de, bu dünya bugün, şu bilim, teknoloji, uzay çarşığında buna diyoruz. Ama bir damla kanı insanı yapamıyor hale bak. Adi insanlar. Bir de hücreyi insana yapamıyorlar. Yani hücrenin ham maddesi belirli. Belirli elementler. Ham maddesi biliyorlar. Bunu biliyor. Şu şu maddelerden protein medenine geliyor. Hücre medenine geliyor. Hücrenin çekirdeğini işçilerini biz araştırıyorlar. Didik ediyor ediyorlar. Ama hayat denen bir şey var işte. İlahi sır. Hay ismine bakıyor Mevlamızın. orada elim kalıyor. Kalıyor. E, i̇nsanoğlu bak, bu aciz aciz. Yani çağımızı insanı da bütün insanlık bütün tüm ortaya otay olsun devletler. Bir tek hücre yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Halbuki kişi mevlamıza bakacağız. Bir insanda ortalama 30 trilyon hücre var bak. 30 trilyon ortalama. Tabi boylu daha kısa olan insan eşri bu. 30 trilyon hücre var bir insanda. Hücre hepsini yaratan Mevla. Sonra hücrene farklı hücreler var ama göz başka, kan başka, kemikcisi başka, hepsi başka hücreler. Bunu her biri bir görüngec yerinde. Yani bir galaksi neyse bir insana eşiti galaksi yapar. Nasıl galaksi yıldızları var, yıldızlar uyduları var, uydun uydusu var, dünya görünümü uydusu, ama dünya uydusu var ay var mesela, uydun uydusu da var. Yani bir insan galaksi eşit nasıl yıldızlar, her ilgisinin yörüngesi belirli, vazifeleri, göreleri belirli, yaratışları belirli. Bir insanı yaratmak mesela. Sonra Adem babamızdan günümüze kadar ve kıyamete kadar. Nakadi insan gelmiş, geçmiş, gelecekse insanların hiçbiri biri benzemiyorlar. Aynı toprak modelleri yarattığı insanlar, aynı suyla insanlar halk ediliyorlar. Ama insanların her biri farklı. Gözü farklı, sesi farklı, yüzü farklı, parmak izleri farklı. ev bunları düşününce ne ortaya çıkıyor? Allah'ın büyük adamın kudreti. kudreti işte. Biz de e bakamıyoruz. Böyle. böyle enerji, korku enerji bunu yaratan Mevlam. Yıldızı yaratan Mevlam. Bunun için Allah'tan ceneşanlığı mutlaka korkmamıza gerekiyor. Tabii korku neye gerektirir? Allah Tanrı ceneşanı emirlerine itaatı gerektiriyor. Bu ne gerektiriyor? <Sessizlik> <Sessizlik> Ve yekâfûne sü'el hisab öyle yapıyor. Ve bununla ayrıca bir de mahşerde kötü hesaptan da korkarlar. Dünyada ne kadar kişi Yapma çalışsa çalışsak da demek ki ne gerekiyor? Mahşe acaba hesap verebileceğiz mi? Ee, Bülün şağından son nefese kadar olan bir zamanı kapsayan bir hesap. Mesela dedim ki sabah namazı ilk bülü ermiş gece, dedim farz olmuş. Mahşede o gün sabah namazdan başlıyor sorulmaya namazı kıldı, kılmadı, nasıl kıldı, nasıl kıldı. Ondan öğle, ikinci akşam yatsı, elsi er, er, günü dönüyor, ömür boyu, Namazı, orucu, dir ibadetler ve haram günah işlemeler. Bunun için sürü korkmamız gerekiyor. bu Aleyhisselam Hazretleri, hasibu kablen tuhasebu buyuruyor Aleyhisselam Hesaba çekilmeden evvel kendinizin hesaba çekin, buyuruyor peygamber. Demek ki hiç olmazsa bazen ara sıra şöyle oturup da bir tabir vardır ya iki elin arasını başına aldılarak da yani bir düşünce olarak buna gerek yok da yani ara sıra oturup hatta mümkünse gözümüzü kapatıp da gidebilir kadar geçmişe gidelim. Yani aklımız erdiği kadar geçmişe gidelim. araştıralım kendimize. Acaba kendimizi bildiğimizden beri o güzel Mevla'mıza nasıl kulluk ettik ediyoruz şu anda? Araştırma gerekiyor buna. Acaba namazımız kaçtı mı? Kulaklarım üzerimizde, günaha girdik mi, haram işledik mi? Bunları araştırmamız gerekiyor. E Araştırırsak ne olacak? Dünyada elhamdülillah imkanı var şu anda. İmkanı var elhamdülillah. Bakacağız. Ehliyimiz varsa onları telafi eden dünyada çalışacağız son nefes gelmezden önce. Ama insan ölüm anına geldikten sonra artık faydası yok bunların. Ve ayet kem devam ediyor <gülüyor> ulambiuria vellizine ve bunları Allah tarabu bu kullar sabırda ederler sabırda ederler. sabır. Da ederler. Aceleciliğin tam zıttı. Acelecilik şeytandan oluyor. Ani karar acelecilik bu şeytan oluyor böyle. Teenni böyle yavaş davranmak bu da rahmana oluyor. İlahi olmuş oluyor. İşte demek ki Allah Teala'nın gerçek mümin kulları bunlar sabırlı olurlar. İftihar veşhi Rabbim bu sabırların da ondan bundan korktukları için değil ya da bir çıkar mefaat için değil de sırf Allah'tan rızası için sabrederler. Şimdi sabırların tabi çeşitleri de var. Biri önce ibadette sabır. İbadete sabrı geliyor. İbadetleri aceleye getirmememiz gibi ibadetlerimize. Mesela genelde öyle vaktimizde müsait olduğu halde ne yapıyoruz? Işte namazı kılıvereyim. Ondan sonra oturaya başına, efendim şunu bunu seyret. Bunun için ibadete sabır gerekiyor. Acele etmeksizin ibadetlerde. Allah hususü elhamdülillah. Sonra ibadete geçen zamanımız... Hayatımızın en kutsal dakikaları, yani bunu bilebilsek, edebilsek, bunu farkına varabilsek, ibadete geçen zamanlarımız, hayatımızın en kutsal zamanları. Her sahe nefesimiz o kadar Allah'a kadar değerli olmuş yolundar. Ve terkül müştehiyat. Bir de nefis istediği halde haramlarda da da terk etmek. Tabii herkesin nefsi isteyebilir. Zaten imtihan da buradan kaynaklanıyor. Yani hayat bir nevi engelli koşuya benziyor bir hayat. Ona benziyor hayat. Engeller çıkıyor. Nedir bunlar işte? Biri de e, haramlar. Mesela bir genç kız e, bakıyor sıcakta, açı gezmek isteyebilir. Ama ne yapacak? Allah için kapanacak. E, ama sıcak hava ona sabit ve sabır gerekiyor. Allah Teala bu buyuruyor. kul naru cehennem eşedü harra Allah buyuruyor. Onlar söylemeler buyur kul cehennem ateş cehennem ateşi eşedü harra çok ama çok daha sıcak diye güneşten Bunun için demek ki haramdan sakınmada da ne gerekiyor? Burası sabır gerekiyor burada. Sonra yine insanı arasında efendim kimi diyor ki işte ben kızdım mı bir şey gözüm görmez diyor. Böyle bir kişi bir evli yolluğa gitmiş de demiş ki Efendim Hazretleri demiş ben demiş çok sinir var bende. Çok asabiyim. Çok sinirliyim. Kızdım mı da kendim hakim olamıyorum. Acaba ne yapayım, ne okuyayım da, bu siniri aşayım yeneyim. Tabii Evvullah, insanın eğitimi en iyi bilen kişilerdir ona maliyatta. Konuşuyor diyor, yavrum diyor, bu okumakla olmaz diyor. Burada okur okur üçler diyor, ama kızımı diyor hepsine giderken haber diyor. Peki ne hal efendi diyor, kızan kişilere diyor bir bak karşına baktı. Ondan ne duruma geliyorlar? Bir bak onlara diyor. Onları gör. Eğer onların onda görüntüsü iyiyse sen de kız diyor. Ona gözetle diyor. Peki diyor bu kişi. Oradan çıkıyor. Allah'tan dışarıya gidiyor. Sokağa çıkıyor bakıyor. İlk kişi. Biri aşırı bağırıyor. Kızmış sinirlenmiş. Orada yık yakacak yıkacak. Ayağını yerlere vuruyor. El hareketleri yüzük kızarmış. Sinirlenmiş asabirlenmiş. Karşıdan bakıyor, bakıyor, Allah Allah. Bu duruma insan nasıl gelebilirmiş demek ya böyle diyor. Yani bir nevi delirmiş o kişi böyle diyor. Yani aklı şu çalışmıyor. Beyin çalışmıyor şu anda. Kontrolü mevcut eline çıkmış. Bağırma, çalma, kırma, dökme. Demek ki ben de böyle olurum diyor. Bunu görünce, ondan sonra hep aklına bunu getiriyor. Tam kıcı zamanlar o kişinin görüntüsü aklına gelince de va etmeye başlıyor. Yine bir gencin biri alkole yine başlamış da bırakayım, bırakamayayım falan bir ortada kalmış. Yine aynı kişiye gidiyor. Mevlûla'ya gidiyor. Efendim Hazretleri ben diyor işte alkole yine başladım. bırakmakta işi yama diyor pek bırakamıyorum da falan. Acaba ne okuyayım, ne yapayım? yavrum diyor. Alkül alacağın zaman diyor. Alkül alacağın yere erken gitme diyor. En geç git oraya diyor. Oraya en geç oraya sen gidiyor, o zaman alkol al oradan diyor. Bu kimse en geç saate gidiyor oraya. Bir bakıyor alkol alanlar. Kimi kusuyor, düzenmişse kusmuş, pislemiş kimi başına koymuş, sayıklıyor, kimi küfür ediyor, kimi sayık, kargaşa olmuş böyle, Yıkılmı yıkılmış onlara Onları kaptan görünce, tiskiniyor. Ben de böyle olacağım diyor, ondan sonra soğuyor. Şimdi... iyi şöyle bir örnek veriyor bizlere. İnsan diyor, nefsinin ter etmesi için beş şey veriyor da, bunun birisi de, birisi de gösteriyor... Karşıki insanlara bak. Onlarda değinmediğin işi bile de kendi ara diyor. Bakıyorsun ki evet şu güzel içtiği yaptıkları. O halde onu benden yapmayayım de diyor. Öyle diyor. Şimdi gerçekten kızan kişi anda yani onun görüntüsü çok çirkin oldu. Deli gibi oldu kişi. Değer mi değmez yani. Kardeşim. Ve kamuz salate ve bunlar Mevla buyuruyor, namazlarında ikame ederler. Önce demek ki kişinin yapısında bir değişim olacak kişide. Yani bir kimse de ahdine vefa yok. Ehli iman arasında din kardeş sevgisi yok. Onur, bencillik var kendisinde. Yine bu kimse de sabır da yoksa bu kişi demek ki ne kadar ibadetse, bunlara bir anda kaybedebiliyor kişi. Kaybedebiliyor bunları. Bunun önceki kişi ahlak gerekiyor. olmazsa böyle büyürüyor. Namazlarını bunlar güzelce kıllarlar. E bir insanda sabır olunca zaten namazın yarısı sabr'a bağlı. Acı etmeksizin Kişi el bağlı elhamdülillah, Allah azzaa dikilir. Bir de iman kuvveti olursa kul bilse ki allah Teala beni görüyor, biliyor. Kul bunu bilse, biliyor. Yani Allah-u Teala'nın anında elhamdülillah. Bilmedi ki kul allah, allah huzurunda Mevla görüyor. Ve فَقُوا مَرْزَقْ لهم. Bir de malından infak. Minma مَا رَزَقْ لَا هُمْ Mevla buyuruyor. burada Min ile mahri bileşiyor, iddiam ediliyor buna. Min bu da anlamına geliyor. Yani malının bir kısmını da tamamı hepsi değil. Malın bir kısmından da Allah yolunda infak ederler. Sizce bu adet niyet? Bazen gizli, bazen açıkça yerine göre. Mesela zeka açık öğrenirse daertaldır, daertaldır. Bir de karşı mesela bir fakire bir şey verirken de öyle fakir vardır ki gerçek fakirdir, ite sahibidir ama el açmaz, utanır, hayası vardır. Ona tabi gizeme daha efteldir. Sonra bir de sadakayı cariye var bir de şimdi. Mesela bir insan bir fakire yardım eder, tam o anda karını doyurur, üstü başı insanı giyindirir, ondaki sevap alır. Bir de sadakayı cariye var ki ...devamlı... ...yani cari akıcı... ...akı benzer... ...akıcı gibi... ...arkadan geleceği sevap... Yani ...bir mümin... kabine girdiği zaman... ama defterinin kapanıyor kişinin... ...öldüğü zaman ...yalnız üç kimsenin defteri açık kalıyor... ...işte bunun bir de... ...sadakayı cariye... ...asıl camidir... ...Kur'an kursu gibi... böyle İslami kitaplar gibi... Yani dini aşıdan faydalı yararlı olan şeylere kişi böyle bir şey yaparsa, erhamdülhah arkadan cevap gidiyor. <Sessizlik> Ve dövüne bilhazeneti siye. Bir de mevlam biliyor, bunlar kötülüğü iyilikle savarlar bakınız. Yani kötülük kötülük değil, kötülük yapıyor, bunlara kötülüğü tam zıddıyla ilikle Geri çeviriyorlar. Bir Meşhur Eylülullah hanım vardır. Nefise isminde kendisi Seyide. Hasalinin torunlarının desinden geliyor kendisi. Mısır'da kabri şerifleri kendisinin şu anda. Bu mübarek hanım ki gibi bir hanımış kendisi de Allah yolunda keşif kiramet sahibimış kendisi. Bunun bir Yahudi komşusu varmış. Yahudi komşusu da bunu hep aşağılarmış, buna gülermiş, bunu edermiş bununla. Yani bir nevi güya acımış bunu. Hiç dünyadan bir zevk almıyor. İbadete meşhur edersem. Bu Yahudin'in bir geçişinin kızı varmış ama kız götürülmüş ayak aranda. Bir gün bu Yahudi kadın bir yere gitmesi gerekiyor. Kız anne diyor ki, yavrum ben de şifrenin yere gideceğim. Öte bir orada eve getireceğim. Sevdiyanınız kalır mısın? Anneciğim diyor, beni diyor şu komşu nefite teyze bir bırakır mısın? Anne sen beni diyor. Kızım, bırak şu kadını be diyor. Şimdi ya hadi. Şu kız, dedim. Ama genç kız bu komşunun seviyormuş, teyzesini seviyormuş. Anneciğim be diyor, sen beni oraya bırak. E o kadını seviyorum diyor. De gidiyor diyor Yahya'ya, alıyor tabi götünü, işin kızını geliyor oraya. Bak komşu diyor, ben diye falan yere gideceğim diyor. E kırmısken de kalmış diyor. Müsait etmesi, al tabii müsaade Alıyor içeriye. Yani o Yahudi'den yıllarca eza cafa gördü halde, hakkat gördü halde hiçbir bir şey yokmuş gibi çok güden yüze karşılıyor bunları. Tatıyla bunlara karşılıyor. Kızı alıyor, oturtturuyor. yadık kadın gidiyor. Kızla ilgileniyor. Elinde ne var ikram ediyor. Onu anlatıyor, sohbet ediyor. Tabi Nefis Hanım bir Allah dostu. Kendini seyreden kendisi. Evlullah kendisi. Böyle bir evliyanın tabi sohbetinde mutlaka şeiz olur. Zaten evliya şu anlama geliyor. Bir kimse bir evreyi gördüğü zaman görenin aklına yalnız, Allah geliyor anda. anda. Kişan, dünyayı unutur. Bu yavru kızı, kötü olan kız da Hazreti Nefislerinin yanında onun sohbetini dinlerken hep olgunlaşıyor. Ruhsal bir zevk, feyze almaya başlıyor. Tatlı güzel hal başlıyor. Hep bir zaman ilgileniyor onunla. Diyor ki, kızım diyor, benim baktığım namazın vakti geldi. ''Ben namazı koyabilir mi kızım?'' diye. ''Sen burada otur yalnız biraz ver.'' diye. ''Olur teyzeciğim.'' diyor. Kalkıyor Nefis Hanım. Tabi o zaman evde abdüz Lavabo yok bu zamanlar. Leğenli evrikla. Al abdestini Nefis Hanım. Namazda duruyor. Tabi evriya namazı. Talktı feyizde namazı. Bu Yahudi kız, kötü nefis kız oturduğu yerden. Çok zaten feyiz almış. Bir maliyevi haller almış. Sanki kendisi başka alemlere yükselmiş. Öyle bir tatlı haliyken, namaz kımatı olan teyzesine bakıyor. O kadar güzel namaz kılıyormuş ki bütün varlığını namaza vermiş. Allah bu durumda bir tatlı namaz kılıyor. Bu kötülerin kısa alttan şöyle geliyor. Bu bir insan değil. Bu bir melek diyor. İçi dışı tertemiz. Ahlaka bu kadar güzel. Her şeyi güzel. Biri tatlı. Bu insan değil bu melek bu diyor. Bunu diyor Abdül aldığı suyundan ben diyor ayağıma bile süreyim bakayım. Belki Allah adamına şiva verir diyor. Gidiyor. Havuç almış bir su alıyor. Sağ ayağının arma ucundan başlıyor. O suyla sıvazlamaya, masaj gibi yapmaya ayağın başlıyor. Bakıyor. Allah Allah. Ayaklarına sanki bir hayat geliyor. Hayat üstüne bir ayaklarına bir karıncalanma başlıyor. Su alıp yukarıdan sürmeye başlıyor. Sıvadan başlıyor. Her sıvazlığı yerine bir hayat veriliyor. Karınca şımdaki bir can geliyor. Su ayağına falan sürüyor. akıyor ayakları oynuyor. Güzelce. Ayak kalkıyor biraz sonra. rahat ayak kalkıyor. Camdan bakıyor. Annesi onun evine geliyor. Elinde eşyalar varmış. Bakıyor teyzesi namaz da henüz daha. Hemen çıkıyor. Evine gidiyor. Kapıyı görüyor. Annesi yavru çıkıyor. Kim o diyor. Ee, benim diyor ama. Şimdi annesi çıkıyor. Bakıyor bir genç kız ama hiç kızı olma ihtimali vermediği için götürme olduğu için. Herhalde başlığı bir kız herhalde. Buyur kızım içeri alıyor onu. İşte kızı ilk anne sen beni tanımadın mı diyor. Bir bak yüzüne kızım sen misin? yine böyle sarılıyor ağlaşma başlıyorlar. İkisi ağlaşıyorlar da ağlaşıyorlar. Kızım sen ne oldu? Nasıl oldu bu şekilde? Anneciğim diyor. O anne bile teyze diyor. Allah dostuymuş diyor. Allah seni kuluymuş. Ondine hakmış ki o makamı bulabilmiş haber ediyor. Anne gel onu helal hat alamaman diye Anlatıyor durumu ona. Veriyor onun annesiğim diyor. Bakalım bak, şifa verdi diyor. Hemen ya annesi de geliyor başını eşiğe koyuyor. Eşi öpüyor. Bir şey gün namazdaymış hala. Namazını bitiriyor. Ah komşu ben sana hakkını çok diyor çiğnedim. Sana karakter yaptım diyor. Ben sana bilememişim diyor. Hak yap bana diyor. Ağlığı yalvarıyor. Ve ben diyor karar verdim. Kızına beraber diyor. Bir de Müslüman olacağız diyor. Senin de hak denilmiş. Bu kelamıda gördüm diyor. Müslüman olacağız diyor. Ee, ne yapmamız gerek? Şimdi diyor ki, bak hanım, tabi evliyallaha. Zaten evliyada önce ahlak iyi olur. Eğer kimse ahlak iyi bir, şey, bir şey olamaz. Ne diyor bak onlara? Komşu diyor. Siz de zaten düğüm üstüne olmakla diyor, bir şeye kaybetmıyorsun ki diyor. Yani bir kaybın olmuyor diyor. Has-ı Musa Aleyhisselam peygamber ona inanacağız diye. Tervat, Allah'ın Allah kitabıdır. Konu ki ne ancak? Yine seni kına veredi ya. Yani Hazreti Musa dışlamıyorsun diyor. Heratı inkar etmiyorsun diyor. Musa hersem ke peygamberdir. Diyecek tevazgin Allah kitabıdır. Yine ancısı bunlara diyor. Ne kalıyor bir de? Son peygamber diyor. Ya Allah'tan söyliyor ki peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Neden önce hükümlere kaldırıldığı için diyor. Onlar evet Musa dönem hak peygamberdir ama hükmü kaldıradı. Yürüyen kaldırıldı o kadın. Kadın tamimde imana geliyor adam, kermişleri getiriyor, kız da imana gelir getiriyorlar. Şey ne yapacağız diyorlar. İşte ilgili eve inşallah diye, duş diyor. alın diyor, kusat alın diyor. İki kişi de namaz kılın diyor. Gidiyorlar buna eve. Ana kız. Tabii bir de bunların kızı kötü iyi olduğu için de bir de çok sevmiş de var bunlarda. Bir de imana gelmekten kaynaklanan ruhsal bir feyiz. İkisi böyleşince sanki götü uçuyorlar. O kadar hafifler kendileri. Düş alıyorlar. Anne kız birlikleri kadar bir namazda duruyorlar. Ne biliyorsa birlikleri kadar Allah'la bir namazda duruyorlar. O anda kadının korusu eve geliyor. Kapıyı vuruyor ama açmıyor tabii. Ki. Biraz bekliyor. Kızı çıkıyor. Kızın başı ötürü çıkıyor ama ayakta tabii kızı Babası tanıyamıyor tabii, başarılı olunca tanıyamıyor. E, kızı götürün zaten. Bakıyor, e, kızım yok mu benim diyor, bir hanım burada. Annem namaz koyuyor diyor. Tabii ki yani, ben tanımıyor. Ben yani, tanımıyorum. Baba, sen beni tanımadın mı? Eee, sen benim, sen kızım mısın? Böyle bir teki geliyor, meki bakıyor. İnanamıyorum, harata böyle. Hafif açıyor başına. Ha, kız sen misin kızım? Tabii, o sırf anlama başlıyor. Kızım, ne oldu? Ne oldu size kızım bu şekilde böylece? Gel işe anlatıp anlatıyor diyor. diyor. giriyor. Annet namaz kılıyormuş. O da namazını biktiriyor. Anlatıyorlar. Hep bağlaşıyorlar. Şimdi ki kadın karısına bak diye ben şu anda Müslüman elhamdülillah diyor. Sen şu anda Yahudisin. Şu anda ben nikâhım senin düştü. Ben sana aramışanlar diyor. İstersen sen Müslüman ol diyor. Bu yuva devam etsin diyor. Eğer Müslüman olmazsan diyor. Ben sana diyor. Ben de olayım Müslüman diyor. Bu da ya Müslüman oldu Allah'a şükür elhamdülillah. Demek ki kötülüğü iyilik şey yapmak bir de İslam'ı sevdirerek öyle tabi zor balka değil. İslam'ı sevdirerek, deniz ederek zaten Allah'ın kanununda budur. İlahi kanunlarda. Ne kadar peygamber gelmişse hiçbir peygamber tepelerin inme baskı yapmadı, yapamadı yani. Öyle yapamadı. Her peygamber halktan biri çıktı. Bursa Aleyhisselam'da çabalık yaptı Medya'nda. Peygamber Efendimiz'e Mekkemi Mek de getirdi zaten de? Her peygamber halk işten çıkan güçsüz kişiler. Öyle diktatör değil bunlar. Ne oldu? İnsanlara İslam hak dini, tevhidini ise anlatılıyor. Ama sıralan bir kişi olarak baskısız anlatılıyor. Hay bu arada mucize gösteriyor peygamberler. Gösteriyorlar. İnsanlar ne yapıyor? insanlar? aklı, sihirini kullanarak, düşünerek, görerek imana geliyorlar. Eğer böyle olmasaydı İstanbul'a gelmezdi. Mesela peygamberimiz Haşanbekke'nin reisi olsaydı peygamber Aleyhisselam Hazretleri etrafında da ona güçlü kuvvetler bağlı kuvvetler olsaydı insanlara baskıyla, zulümle, kılıçla zor iman edilseydi Evet, zor olan şeyler nasıl bir yay, çelik yay mesela tersine zorla gerilir gerilir, bu altın anda fena şekilde tekrar etsin derler. İnsan çarapı yıkar bir derler. İşte elhamdülillah bizim tabi bu görevimiz zamanımıza böylece. İslam'ı sevdirerek anlatmak, işi kurtarmak. Ulaike <gülüyor> ukbedda. Peki bunların sonucu ne olacak? Vela buyuruyor. Bunlar için vardır. Ukbeddar. İşte dünyanın akıbeti iyi durumu bunlar için vardır. Akıbet yani sonuç bunlar için nedir bu da? Cennat-ı adinin adın cenneti. Sekiz cennet var. Biri de adın cenneti deniyor ki en güzel cennetten birisi de bu. Adın cenneti. Vela Ve evet, Bunda her ne kadar dünyada Bazen sabır imtihan edilir, ibadete biraz bazen daralır, baskı olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama tabi dünya hayatı geçici. Yani insanın ömrü yazılmış. Sonra ömür e, seneyle yazılmamış. Nefes sayısıyla yazılmış. Yani kişi efendim şu kadar sene, şu kadar ay, şu kadar gün, şu kadar saat, saniye değil. Nefes sayısıyla. Ne kadar ki nefes olacak? yazılmış. E, nefes insanın uzar mı, kısar mı? Uzayıp kısılabiliyor. Neden? Eğer bir insan İslam'ı yaşarsa, bu ayet-i keriminde belirtildiği gibi kişi sabır ederse, rahat yaşarsa, kişi nefesini rahat alıverir. Rahat eder. Ama kişi Allah'ın kötü yolu gitti. Kum vardı, alkolde alkol de, gaza, ök, çabuk nefesini alıyor. Efendim, çabuk teki nefesini. Demir kısalıyor işte. Beyla buyuruyor, işte bunların sonucu dünyadan sonra cennat-ı adinin adinin cenneti. Cennet bunlar. Yani bunlar hiç mahşerde fazla korkmadan, fazla ter dökmeden ve sıratta yanmadan hemen bunlar doğru cennete gidecekler. Yedekulûneha bunların cennete girecekler. Daha kimler? Ve men salâ min Allah Teala bunların hürmetine demek ki bir aile fertlerinden birisi İslam'ı güzel yaşarsa imanında, bütün hareketlerinde, ibadetinde, ahlakında, namazında kişi İslam'ı tam yaşarsa Allah Teala o aile fertinin hürmetini ve ne yapıyor? Demen saliham min abahim baba annesinden de salih olanlar yani iman ölenler sahil olanlar. Evet mesela bir evlat diyelim hatta bir baba kendisi İslam'ı güzel yaşıyor ama çevresinin yakınlarına yaşatamıyorsa olmuyorlar böyle. Evet alet, diğer aile fertleri İslam'ı yaşıyorlar ama bunu yapamıyorlar. Allah onlar buna bağışlıyor bu sefer. Bak. Ve ezvacihim ve eşler birbirinden. Mesela hanım bazen daha iyi olur. Koyasını o yanına alacak cennette. Erkek daha iyi olur. bu işini yanına alacak. Ve züryatihim ve evlatlar torunlar da bana geliyor. Bu da nedir? Cennet nimetlerinin en de ailesi üstünü de bu. Yani bir kişi annesi, babası, tabii büyük dedeleri de buna dahil olmuş oluyor. Ve eşler bir arada evlat torunlar cennette haber olurlarsa Cennet İlhan'da daha tatlı bir şey oluyor. Tabi bunun aksi de oluyor şimdi. Mesela bir aile fertlerinden, diyelim ki on kişilik bir aile, ana, baba, dede, torunlar var. On kişilik bir aile fertlerinden e, altısı cennette buluştular. Bakıyorlar, dört kişi yok. Mesela anne var, baba yok. İşte oğlu var, kızı yok. E, torun biri yok, cennete yok. Nerede? Tabi cehennemde Allah korusun. O cehennemde. Mesela dünyada bile şu anda e Allah korusun hepimiz inşallah. Mesela bir aile ferdinandı biri e, cezaevine düşse bu aile için tabi ne olmuş oluyor? Bir üzüntü olmuş oluyor. Ben olmuş oluyor. Ve evet, merayetim. Ve melekler de ne aleyhim min kulli bab Ve bunlar cihannete girdikten sonra melekler bunlar yanına geçecek kapılardan. Zikret bunlara selamün aleyküm bi mâ sabârutum. Bunlara melekler bunlar ziyarete gelecek cennette. Nezibâ bakınız. Yani insan dünyada İslam'ı İslam'ın her şeyi yaşayabilse kişi. İnançta, ahlakta ve bu sosyal yaşantıda ibadete insan bunu ya yani Bazıları ne yapıyorlar mesela, Allah korusun? Ancak İslam'ın içine gelen yönünü efendim işte ben şöyle şöyle yaparım ama İslam'ı sen çizemezsin ki İslam'ı da uymaz ki İslam da uyuyacağız. Mesela bir kişi rahatsız. Güneş bayansı yapması gerekiyor kişinin bu kişi ne yapacak? Güneş yana getiremez. Kendi güneşe çıkacak işte. yapacak. Güneş çıkacak. Meslek tarzı balkona da var. Balkon oturacak. Ben burada oturacağım. Meslek buraya gelsin. Gelmez. İslam'da biz o uyumaz. İslam'da uyduramayız. Ne yapacağız? İslam'a bir bakacağız. İşte insanı burada iman, burada kulak, burada işte. İnsanlar aciz gerçekten ama. Mesela bugün bilim, teknoloji... meteoroloji mesela... ...öne kadar diyelim... ...haber veriyor... ...yağışlı hava geliyor diyor. Hatta aşırı yağış... sanak yağış geliyor diyor. Sel olabilir diyor. Ama önleyemiyor. Önleyemiyor arkadaşlar. Nedir? Bir bulut. Atlüspel'de daha Üzerimize bulut... ...bulutun gelişli önleyemiyor... Yönünü değiştiremiyor. Amerika'da Amerika'da çok kasırga oluyor Amerika'da. Meteoroloji haber veriyor buna. Şu kadar hızlı kasırga geliyor diyor. Ya Amerika'sın sen de füzen var, topun, tüfen var. Tamam, huduma sokma kasırgayı. Ama karışamıyor. Yani insanlık gerçekten acil insandır. Yani bir ufak atmosfer olaya karışamıyoruz. Bir buğutun yönünü değiştiremiyoruz. Engelleyemiyoruz İnsan bedenle hakim olamıyor, hasta kaşında buna gelebiliyorlar. Bunun için İslam bizi uymaz. Biz uymayacağız, uymayacağız. Her açıdan Ahlakta da, saburda da, inançta da ve ibadette de uyma gerekiyor. İşte bu gibi olan kişiler ne oldu elhamdülillah. Aile ferdinden biri İslam tam yaşıyorsa, öbeler de salih olmak şartı ile. Cennette bir araya girecekler. O zaman cennet onun için daha güzel olacak cennet. Bir arada aile olacak. Olunca, sonra cennette yaş farkı olmayacak cennette. Yani dede 33 yaşında, baba 33 yaşında, torun da 33 yaşında, aynı yaş. Hep aynı yaşta kalacaklar. Ebeveyn cennet olacak. Melekler onlara ziyade gelecek... ...buna selam edecekler. selamün aleyküm... ...bir mağaz sabar tümcekler. Allah'ın selamı olsun... ...sabrınız sebebiyle buraya geldiniz bakalım. Yani demek ki bütün işin sonucu... ...mutlaka sabırda düğümleniyor. Bir kişiye mesela duvar örüyor, örüyor, kızı bir tekme oluyor... ...duvarı yıkıyor. İbadet de bunun gibi... ...demek işin sonu sabra bağlanıyor... Feniy <femime> amr <ukbeddar> Mevla diyor, "Fenimen ne güzeldir. Allah ne diyor? Ukbeddar, işte bu cennet olan yer, akıbet olan yer, ne güzel yer Mevla veriyor. Nedir cennet? İnsan bütün duyguları ne istiyorsa iş işte cennet o. İnsan ne istiyorsa özetlemeye gelince iş cennet inşallah. Mesela insan ne ister? Bir evlulaş örnek veriyor. Her bir hayvan türü niye için yaradılmış da yaradıldığı hayatını buldu mu tatmin oluyorlar. Mesela bir ördek yavrusu kümeste yumurtadan çıkar. Kümeste yumurtadan çıkar. Kümes ne kadar güzel büyük olsun ördek orada tatmin olamaz. Bahçeye çıksın çayırı çimen çıksın tatmin olamaz. Yani. Neyse ördek yavrusu su poda kişiye. Öyle gölse batağa girin, daldı mı küçük var, daldı mı patne olur. O onun için adam kuş. Kuş ne istiyor? Kuş da yuvada. Yumurtadan çıkar, kanatları çıkar. Uçma başladı mı, dalına kondu mu kuş da hop Koyun kuzu o da çayırı çıkacak. Oradan hoplayacak böyle. Ve i̇nsan ne istiyor? İşte insan cennet istiyor. Yani cennet istiyor. İnsan ne istiyor? İnsanda akıl var. İnsan ölümü istemiyor. Ölüm olmasa. Ölümsüz, ebedi hayat olsa ama dünyada mümkün değil. Ama öyle bir yer var işte. Allah insana duyguyu vermiş. İnsan ne istiyor? Yaşlıkta olmasın. Hep insan sağ dinç olsun insan cennette olan işte. 30 yaşında hep aynı yaş. Cennette zaman olmayacak cennet. Gece cennete. Cennete, hafta, yarım yok cennette. Hep aynı an cennete, hep aynı yaşta. İnsan işte çalışmasın, yorulmasın, çabalamasın. Cennete yorulmak yok işte. Gerçekim yok cennette. Cennet her şey doğal, her şey doğal. Elbise doğal, yiyecekleri doğal, her şey doğal cennete. Hasıl yok cennete. Hatta cennetten namaz yok. Cennete. İbadet yok cennette. Böyle bir cennet var. İşte inşallah Teala ve nasibiz hepimizin inşallah Teala bu dünyadan iman-ı kamille göçmek. Göçmek. Olun sonrasında kolaylaşılır. Şey sonra. İlla Teala Fatiha.